Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısından Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay Madde. Tarkan'ın diz üstü eteği. Yazan ve okuyan Abbas Bozkurt. Leşleri sonra kaldırırsın Anca. Evvela bana hakkımız arkadaşıma da kuzu budu getir. Sağlıydım. Bana en büyük iyiliği yaptın. Bir gavurdan namusumu kurtardın. Şimdi dek böyle yiğit görmedik buralarda. Kimsin? Nesin? Oğlum Türklerindenim Altarn oğlu Tarkan'ım. Altar'ın oğlu Tarkan mı? Altar'ın oğlu Tarkan'mış. Altar'ın oğlu Tarkan mı? Sezgin Burak'ın çizgi romanından yeşil çama transfer olan Hun savaşçısı Tarkan'ın süt beyazı bacaklarını ortada bırakan kostümünü tanımlamak için kullanılabilecek ifade. Kurtlar tarafından yetiştirilen Tarkan'ın yaz kış üstünden eksik etmediği kürkümsü kıyafeti belini saran kemerin altında kısacık kalınca henüz otuzlarının başındaki kartal tibetin tıraşlanmış bacakları da sere serpe ortaya dökülür. Kimsin sen? Ulusun ne? Bu kıyafette birini ilk defa görüyorum. Ulusum, ulusların en büyüğüdür. Türk oğlu Türk'üm ben. Yüce babuğumuz Atilla'nın savaşçısıyım. İsmim Tarkan'dır. Haliyle dövüş sahnelerinde, akrobatik hareketlerde izleyenin gözünü kaydırır. Dudaklarının üzerinde serilip çenesine doğru incecik kıvrılan bıyıkları ve yanından ayırmadığı sadık kurduyla, bozkurt elbette, güneş Dil teorisinin savunucularının ikonu olabilecek bu yenilmez savaşçının bedeni, dizlerinin bir hayli üstünde bir bu kostümle kafaları karıştırır, Tarkan'a tuhaf bir cinsel inerşi katar. Teşekkür ederim yüce Türk. Bundan sonra senin esirin ve kölenin. Arkadaşını al ve hemen uzaklaş buradan. Uğurlar olsun. Bize yiyecek getir. İki kişilik olsun. Hadi! Tarkan serisinin günümüzde halen popüler olmasında, pazar sabahı kuşaklarını doldurup esrarengiz bir sihir keyfi vermesinde, bu etek boyunun rolü yatsın alması. ...Senin kadar kuvvetli bir erkek görmedim. Beni de al götür buradan Tarkan. Bütün dünyanın hakimi ikimiz olalım. Kurt bu, kurduğun bu! Kurt! Kurt! Babam, kaç buradan! Unutma, cehennem kayalıkların tepesindeki büyük mağara! Cehennem kayalıkları! Şu pencereden kaç, atın avluda! Hadi Nur abla, güle güle! Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Sinema Dergisi'nin 150. özel Sayısında. Hazırlayanlar Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay